Kölelik reviriydi. Haraç mesela insanları satarlardı böyle pazarda hayvan gibi. Ferden ferden. Şimdilik kölelik kalktı o. Milletleri köle yapıyorlar. 100 milyonu köle yapıyor, 200 milyonu köle yapıyor. Ferdi kölelik kalktı şimdi. O zaman bir köleyi, iki köleyi, beş köleyi köle yaparlardı. Çok ibret var anlayabilirsin yani konuştuğum sözlerde.